وبدل موخيت هو درب به به ترقى به تحيا عالما حرا فخط سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ظمته البحور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على وعلى ما بعد İki bölüm işledik, birincisi birik bir sünneti mecmanın delaletli beyan ettiği, yani nasip oluyordu. İkincisi Allah-u Teala'nın naslan indirmiş olduğu farzı. Hmm. Allah'ın subhanahu ve teâlânın naslan indirdiği, beyan ettiği farzlar. Yani burada İmmum Şefir Rahimullah ne kastediyor? Yani Allah-u Teala'nın naslan, bir ayette bir şey naslan bir hmm. yani sahabe veya onun yani, aslında tamam da ama yani o ayetin nasen beyitinden yani ifade benzeri açıklamazlar da tekrarı. Lakin ayetin yani nasen keyfiyeti furu mesela ne çıkıyor? Buradan İmam Şafii rahimeullah'ın kastettiği, sana beyan etmek istediği nedir? Alan kitabında farzlar vardır. Bunlar nasen Allah azze ve celle nasen indirmiştir. Nasen beyan etmiştir. Yani nas aslen usulcuların tabirinde ne manada geliyor? Zahir Nasıl? ikinci bir ihtimal yok. Lafzın delaleti, ikinci bir ihtimali açık değil. Lafzın bizzat kendisine ne diyorsun? O muradını, yani o lafızdan anlıyorsun. Başka bir ihtimal taşımıyor yani. O zaman burada, tabi usulcuların o kullanımı, o taksimatı daha sonra olan bir taksimat ama yani bu kastettiği burada İmam Şafir Allah'ın o mana. Yani sen, başka bir tabirle sen bu, Allah'ın azze hocam nasıl beyan ettiği bu kısımda zikretti bu babın altında zikrettiği işte li'anı zikrediyor mesela. Li'an lafızlarını getiriyor aslen yani kastetiyor. Onun etrafında başka meseleler de giriyor ama yani li'an lafızlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ya, zikretmiştir. Lakin sahabe ondan rivayet etmemiştir. Çünkü onlar zaten Kur'an'da geçiyor. Yani sen o lafızları... Beyanı için yatu o lafızla, yani o farzın ha liyanda o beş şahitliğin şahitliği zaten Allah Azze ve Celle yeterince izah etmiş beyan etmiş ilave bir beyana ihtiyaç yok ha ikinci bir beyana ihtiyaç yok tamamıyla Kur'an ile yetinebilirsin maksud o ha yani farzlar öyle farzlar var ki diyor Kur'an'da bunda ikinci bir yani bir kaynağı ihtiyacın yok. Kur'an'dan nasıl geçiyorsa Kur'an'da o şekilde kafidir. Kam tamam, şimdi ondan sonraki bab diyor ki el feraidul mansusa tu elleti senne Resulullah sallallahu aleyhi ve Yani el feraidul mansusa yine Mansusa farzlar var. Kur'an'da yani tansis edilmiş, nasn beyan edilmiş, belirlenmiş olan farzlar var ve onunla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde sünnette de yani bir şey gelene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde bazı şeyler söylemiş veya da yapmış. Başka bir tabili yani o Kur'an'da nasen gelen farzı ne etmiştir? Tatbik etmiştir. Tatbik etmiştir. Fiilen, amelen veyahut da kavlen mesela onun hakkında bir şey söylemiştir. Ma'a ha ma'aha kalallahu tebarek ve teala يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلي وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ومسحو برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوباً فتطهرو وقال ولا جنبا إلا عبر سبيل حتى تغتسلوا فأبان أن طهارة الجنوب الغسل دون الوضوء يعني إمام شاف رحمه الله أبو ilk misal getirdiği yani bu hem bu misalde tatbik ediyor söylemek istediğini hem de sana izah ediyor. Misal getiriyor yani. feebâne yani beyan ediyor kim? Allah azze ve celle enne tahâretel cunûb cunûb olanın tahareti çünkü emirne in kuntum cunûben fettahheru yani tahâretlenin. Tahâretlenin. Lakin tahâret nasıl vaki olacak? Diğer ayette ve la cunûben ilâ abiri sevil hatta tağtasilu o zaman demek ki cenabetten olmuş olan birisinin taharetlenmesi neyle vakit olacak ile. hatta tağtasil yani o zaman ne o yıkanması lazım Hı? o yıkanması lazım irtisal o zaman burada diyor ki ve ben el guslu don çünkü ilk ayette ne diyor önce abdest ahkamının yani abdestle alakalı ee, bir şeyle beyan ediyor. Ondan sonra da o in kontum ben ayrıyor. Yani onun taharetini on taharetinden ayırıyor. Tamam? Yani Allah Allah Subhanahu ve taala abdest hükmüle cenabetten yıkanma yani temizlenme, taharetlenme ahkamı birbirini ayırıyor. Sonra da o taharetlenmeyi de izah ediyor, beyan ediyor. O da nedir? İhtisaldır yıkanmaktır. قال الشافعي رحمه الله عليه ve senne sallallahu aleyhi ve sellem anzal O zaman nasıl ki Allah subhanahu wa taala Kur'an'da beyan etmişse abdesti, aynı şekilde aynı Allah'ın azzece beyan ettiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde öyle yapmıştır. Yani Aynı kama enzillallahu ta'ala fe gâsele vajhehu yüzünü yıkamıştır ve yedeyhi iki elini ilel mürfaqeyn dirseklere kadar ve mesahabi râsihi başına mesetmiştir ve ayaklarında ka'beyni kadar yıkamıştır. Qâle şâfî rahmetullâhâ aleyh akhbarana Abdül'Aziz ibn-i Muhammed en Zeyd ibn-i Eslem, en ibn Yasar, en İbn-i Abâsin radıyallahu nabi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu teveddâ marrâten yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem مرة مرة abdest almıştır yani tek kez yani bütün bu azaları bir defa yıkayarak abdest almıştır sabittir. قال أخبرنا مالك عن بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد وهو جد بن يحيى هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldığını bana bölsterebilir misin? Fakat Abdullah dedi ki, naam. Feda bi wadu'un suyunu istedi. Fa afrğa ala yadahi. Fa gassla yadahi mertin mertin. Thumma temadmaza. Ostenşık üç. O gassla yüzehi üç. Thumma gassla yadahi mertin mertin. İlla merfekin. Thumma mescapı râsî bi yadahi. Fa akbâl bihemi. O adbar. Yani elin baş önden başya da arkaya kadar götürdü. Ondan sonra geri getirdi. Vbada bımdemı bi hı başın başına baş. Sonra elini götürdü. Önden ila kadar arkaya kadar Önden arkaya kadar ellerini götürdü. Ondan sonra da tekrar götürdü. getirdi. arkaya kadar ellerini götürdü. Önden arkaya kadar ellerini götürdü. Önden Sonra da ellerini götürdü. قال الشافعي رحمه عليه diyor iki ihtimal taşıyor onun en azı nedir yani غسل yıkamanın en az olacak olandır yani o bir kere wadhakara wadhalka bir kes ve ihtamala اكثر ama daha fazla da olabilir. Yani faksilu vucuhakum dediğin zaman elbette en onun en az ne olacaktır. Bir kez yıkanmasıdır. Ama iki kez, üç kez, dört kez, beş kez bütün bu ihtimaller var. Hepsini yani lafız, e, lafız hepsini şamil. Fesenne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vudu'a bir kez abdest almıştır. Yani bir kez yıkarak abdest almıştır. Fevvâfeqa zahir zâhile Kur'an Bu da ne? Kur'an'ın zahirine Ammoha yani yani qumisen düş uygun düşmüş. O zalik aqallu ma yaqa alayhi Bu işte yıkamanın en az miktarı elbette. Rassl dediğin zaman en az miktar nedir? Bir kez en azın bir olman lazım. Wa qal yani qal yani muhsef ve senne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem merratayn ve Ama iki kez yıkadığı, üç kez yıkadığı da sabit. İşte burada getirdiği <gülüyor> ha, eğer o zaman bir kez abdest aldığına göre bir kez yıkayarak abdest aldığına göre bunu neye deli getiriyoruz? Diyor ki o zaman bununla şuna deli getirdik ki eğer bu eğer şayet kâfi gelmemiş olsaydı bir kez sadece abdest alması kâfi gelmiş olsaydı o zaman Abde, bununla abdest alıp namaz kılmazdı ama sabit bir kez sadece bir kez yıkayarak abdest aldı ve sonra da namaz kıldı sabittir dolayısıyla demek ki bir kez yıkaması kafi yani Kur'an'ın zahirinde ifade edilen çünkü o feğsilu, emrinin en az miktarı nedir bir kez yıkamaktır o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sünneti de o bir kez yıkamaya muvaffak. Ha, muvaffak olmuş o sabittir o da sabit ama iki üç kez oldu da sabittir o zaman o bir kez yıkamak en azından nedir? Yani o Allah'ın azizin emrinin emrin yerine gelmiş olması için kafidir. yeterlidir. O inna majawza marta, ixtiyarla, la farzdan. İxtiyarın, yani o ixtiyarı. Tam o iki kez, üç kez abdeste yıkanması uzuvların, bunlar, bu ihtiyaridir. Yani sana kalmış. Ama farz değildir, la farzdan filvodu. لا يوجب اقل منه ondan daha azını yaptığın takdirde abdestin olmayacak manasına değildir. Tamam. <gülüyor> ha şimdi burada Ha tamam devam edelim. قال الشافعي رحمته الله عليه وهذا مثل ما ذكرت من الفرائض قبله. Daha ev zikrettim. Yani bir önceki bafta zikrettiği farzlar gibidir. Yani nasen beyan edilmiş. ولو ابو جمله çok önemli. ولو طريق الحديث فيه واستغنى dolotorik hadisü fehi bil yani eğer şayet bu bahiste yani bu abdest abdestin farzında abdestin farzı oluşunda eğer hadisi getirmesek hadis gelmemiş olsaydı biz yine ne kuran ile yetinebilirdik yani kuran'dan biz nasıl abdest alınması gerektiğini yani abdest neyle sahih olur bunu buna yeterince kuran'da bilgi var tamam yani bu konuda hadis gelmemiş olsaydı bizim abdest alabilirdik. Yani biz aslen e, abdestin farziyetinde veya da abdestin sihatın sahip olması için neler yapmamız gerekir? Bunda sünnete muhtaç değiliz. Sünnete muhtaç değiliz. Yani aynı ilk tür farzda gibi. Ha ilk tür farz neydi? Nassın beyaneti Allah Azze ve Celle'nin? Sen bunda başka bir kaynağı muhtaç değilsin. Aynı bunun gibi. Bu tür sünnet, bu, bu tür farzlarda da sen aslen sünnete muhtaç değilsin. Çünkü Allah subhanahu ve teala abdesti nasıl alacağını sahih olması için nasıl alacağını sana beyan etmiş. Lakin sünnet de gelmiş. Sünnet de gelmiş. Yani ma'a işte. Farzla beraber Allah'ın azze Kur'an'da nasıl sen beyan etti farzla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti de gelmiş. Rivayet edilmiş burada sahabe radul anhum ve bir, Sellem bir kez abdest aldığında rivayet ediyor. Sonra iki kez, üç kez azaları abdest aldığını, hangi azayla başlayan, sağ azayla başladığı, işte mesela işte mazmaza yaptığı, istinşak yaptığı, bunlar hepsine rivayet ediliyor. Önce ellerini üç kez yıkamış olduğu, Bismillah ile başlamış olduğu. Değil mi? Bunlar hepsi hadislerde rivayet edilmiş. Ama eğer şayet bu rivayetler gelmemiş olsaydı bize yani bunları bize aktarmamış olsalardı sahabeler adına o zaman biz yine Kur'an'la yetinip Kur'an'da kafi derecede bu konuda malumat var. Yine biz abdestimizi doğru sahih bir surette şekil alabilirdik. Dolayısıyla burada ne diyor? Yani o inne yani bu o birden fazla abdest alınması nedir? Ona ihtiyarıdır. اختياري. فلما, سن فلما سنه مرة استدلنا على أنه لو كانت مرة لا تجزئ منه لم يتود مرة ويصلي وإنما جاوز مرة اختيارا لا فرضا في الوضوء لا يجزئ أقل منه قال الشافر رحمة الله عليه وهذا مثل ما ذكرتم من الفرائض قبله ولو ترك الحديث فيه استغني فيه بالكتاب وحين حكي الحديث hîn huki'l hadis fihi delalale tibâ'i'l kitab Allah. O zaman burda hadisin rivayeti yani hadisin rivayet edilmiş olması, bize hikaye edilmiş olması neyi delet ediyor? <gülüyor> ha, kitaba mutabık olmuş. yani kitaban kitaba tabi olmuş olması. Ha çünkü yani burada sünnet tamamıyla kitaba tabi. Çünkü kitapta zaten yeterince derecede yeterince İzah edilmiş, beyan edilmiş. Sünnet burada yani tamamıyla Allah'ın azizin kitabına tabi geliyor. "Qaale wa la Peki niye? Burada İmam Şafıf rahimullah bir Rasulullah, yani Allah'ın kitabında yani aslen bu bahis şöyle diyor, aslen bu bahis. Yani burada İmam Şafıf rahimullah ne diyor? Ondan sonraki bahislerde de o şeydi ve ondan önceki bahislerde gördünüz. Zaten bunun için bu kitaba fıkıh usulünde telif edilen ilk kitap diyorlar. Fıkıh usulünde telif eden ilk kitap. Ne manada yani? Çünkü fıkıh usulü tabi bu müteahhir diyor bunu. Bunu müteahhir ulema diyor. Mutekaddim ulemaya bu kitabı şey ettim mesela İmam Abdurrahman Mehye, İbni Mehdiye Rahimullah'a bu kitabı sormuş olsaydın ve da sorarsan şayet o sana demeyecektir bu kitap fıkıh usulünde telif edilmiş ilk kitaptır. O diyecektir ki bu hadis ehlinin yani sahih istinbat kaidelerin tasnif edildiği bir kitaptır. Yani bu fıkıh usulünle nispet edilmesinin sebebi ne? Çünkü yani bu kitapta İmam Şahife rahimullah ne ediyor? Sistematik bir yani bir sistem bir sistem oluşturuyor. Allah subhanahu ve teala'nın kelamına veyahut da genel olarak yani nasa, Kur'an ve sünneti nasa nasıl nazar edilmesi lazım ve bunu sistemleştiriyor, tasnif ediyor ha yani murakkab olan bir şeyi, murakkep olan bir şeyi ne diyor rabıtaları yani o terkibi cüzleri o terkibinden söküyor ve her bir cüzü kendi konusunda kendi sınıfında yani ha, irdeliyor yaptığı bu dikkat ederseniz bak önce ne bir bir önceki bab ne yani Allah Subhanahu ve Teala'nın Kur'an'da nas'sın ve hiçbir surette başka bir şeye muhtaç olmayan, yani beyanda bir şeye muhtaç olmayan. Şimdi ikinci bab ne? Yine Allah'ın azizliğinin Kur'an'da nas'sın indirdiği sünnet de onunla beraber gelmiş. Ondan sonraki bab da hatta ne diyor? Mece'a fil fardil mansusi allazi delletis sünnetu ala enhu inma urida bihil khas. Ondan sonra yine mansus farz Kur'an'da farz yani farz oluşu nasen gelmiş lakine elledi deleti sünnetu ale ennehu innema urid bihil khas. Yani lafzı am gelmiş, zahiren am gelmiş lakin asıl murad edilen ne khas. Tamam yani burada bir bir cins var. Bir cins hüküm var. Farz olan hüküm var. Farz olan yani farz olan hüküm, hükmü farz olan lakin kendi içerisinde Farklıklar arz ediyor. Yani İmam Şafii Rahimullah ne diyor burada? Yani o cüzleri ayırıyor. Tamam. Cüzleri ayırıyor ve her bir cüzü kendi kendi içerisinde işliyor. Bu özellikle kim yapıyor bunu? Bu özellikle mantığın düşünce sistemi. Mantık ne eder? Yani bir bütünü cüzlere ayırır. Ondan sonra o cüzleri tahdid eder. Onları tarif eder. Ondan sonra o cüzleri tekrar birleştirir. Dolayısıyla bu kitabı yani fıkıh usulüne yani ilk terif edilmiş kitap olarak yani nispet ediyorlar daha sonrakiler. Ve işte zaten İmam Şayfe Rahimullah'ın e, şeysi de burada. Ha, yani bu kitabın değeri o kıymeti de burada. Çünkü yani o mürekkeb olanı ne diyor İmam Şayfe Rahimullah cüzlerine ayırıyor. Yani şimdi burada Allah'ın azze ve celle'nin Kur'an'da nasen indirdiği farzlar Beyan ettiği farzlar. Lakin hepsi aynı değil. Ya farklı farklı. Sınıflandırıyor yani. Tasnif ediyor. Lakin şimdi Muşkule nerede işte? Mesele orada. Mesele, mesele orada. Yani pek ile murakkep olan bir şey. Yani bir bütün murakkep Yani orada rabıtalar var. Değil mi? Sen onları cüzlerine ayırdığın zaman eğer onları o rabıtaları da bozarsan o zaman nasıl onu tekrar birleştireceksin? Dolayısıyla sen tam cüzleri ayır, ayır, ayırmak ve cüzleri yani onun bazen bir meseleyi anlayabilmek için sen onu cüzlerine ayırman gerekiyor. O zaman anlaşılıyor. Ama daima o rabıtaları da koruman lazım. Yani o bütünlüğü muhafaza etmen lazım. İşte o bütünlüğü İmam Şafir Rahimullah o bütünlüğü koruyor. Yani cüzlere taksim ediyor, ayırıyor. Lakin aynı zamanda bütünlüğü de muhafaza ediyor. O da niye? Çünkü maddeye hakim. Yani İmam Şafir Rahimullah maddeye hakim birisi yani maddeye baksa hakim birisi o şimdi burada ne diyor diyor ki yani aynı önceki zikrettiğim gibi bu farzlar Allah subhanahu wa teala Kur'an'da nasıl beyan etmiştir onunla beraber sünnette gelmiş lakin aslen bir sünnete eğer sünneti bu konuda yani gelmemiş olsaydı Oğu, Valla türük el hadis fi, yani bu bahiste gelmiş olan hadisler terk edilse bıraksa, biz yine, abdest-i sahibi surette, almaya muktediriz. Yani hadisleri aslen muhtaç değiliz. Valla alalım inan mehakou, pekala azma niye sahabe yine de bu kadar yani abdest, abdest babından niye bu kadar çok hadis gelmiştir? Valla alalım inan mehakou el hadis fihi, lakin, daha çok terk edilse, çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekseren üç kez abdest almıştır. Fe aradu en el vudu'a ihtiyar. Yani neyi göstermek istemişler? Yani üç kez, iki kez, 3 kez ve yani bunlar sabit. 2 kez yık şey yıkamış olduğu, üç kez yıkamış olduğu. Bunlar nedir? İhtiyardır. Bunu beyan etmek için 1. Li ennehu vacibun la yudzi aqallu minhu li ennehu vacibun la minhu ve lima fi ve lima fihi yani ne iş etmişler diyor aslen hüküm Kur'an'da beyan edilmiş o da nedir en az miktarı birdir. Ha, onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de uygulamıştır dolayısıyla en azı odur ve o bir kez abdest aldığın zaman az bir kez yıkadığın zaman, o zaman e, şeyde abdesti sahihtir lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 ve 3 kez yıkamıştır Ha bunu Osman hikaye etmişlerdir. Velev ki Kur'an aslen bu konuda kafi olsa da ha niye Osman hikaye etmişler diyor? Ki birincisi yani bu birin üzerine yıkamaları ne o? Onun ihtiyarı. O böyle tercih etmiş. Tabii şimdi o tercihin de ne manada o da yine neye dönüyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yani sünneti de yine yani vahiden o da yine yani velev ki has yani Tamamıyla maht yani kendi iştihadı da olsa yine nedir? Yine Allah subhanahu ve teala'nın yani ikrarıyla, kabulüyle yine o vahidendir Velev ki yani tamamıyla maht onun iştihadı olarak kabul etsek. Ha burada yani ihtiyar sözünü. Öyle değil tabi ama yani orada sadece bu neyi, neyi, neyi beyan etmek istiyor? Burada asıl hüküm zaten Kur'an'da mevcut. Ve bu bahiste biz sünneti aslen muhtaç değiliz. Ama sünneti de sahabe hikayetmiş etmiş. Ha burada şöyle bir işaret de var o da önemli. Ha demek ki bak yani bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet Kur'an'da abdest kafi derecede beyan edilmiş. Dolayısıyla Resulullah'tan aleyhisselatü mesela bu manada abdest böyle böyle yapmanızdır diye bir rivayet yoktur. Ha çünkü abdestin ne olduğunu zaten Kur'an yeterince beyan etmiştir. Ama tatbiki olarak Mesela hadisler rivayet etmiştir sahabe. O zaman buradan şunu da anlıyorsun. Yani sahabe de anhum, aslen Kur'an'da abdestin o farziyetini beyan eden ayetle yetinmişlerdir. Ya, sahabe de hikaye edenler yani rivayet edenler onunla yetinmişlerdir. Ne rivayet etmiştir sahabe? Yani ona ziyade olan Kur'an'da e, geçmeyen ziyadeli rivayet etmişlerdir. Yani o zaman bu ne? Bu Umumen bir fehim. Bu sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve mahsus olan bir fehim değil. Yani ona da işaret ediyor İmam Şefir Rahimullah. Bu sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani mübellik olan kişi olarak bu onun fehmi olup da Kur'an'da zaten yani zikri geçenleri bir de artı daha zikret beyan etmeme ihtiyaç yoktur manasında değil. Aynı zamanda sahabe de radıl anhum Kur'an'da zaten yeterince beyan edilmiş olanı ilave hikayetmiyorlar. etmiyorlar. Yoksa işte meseleyi an meselesinde İmam Şafi'ye Rahim ona işaret ediyor. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak bir mubellik olarak yani bir murşit olarak muhakkak iki tarafa yani nasıl lian yapacak, nasıl ee lanetleşeceklerini muhakkak izah etmiştir. Lakin sahaba onu aktarmıyor. Nasıl onu izah ettiğini aktarmıyor. Çünkü zaten Kur'an'da o ifade yeterince izah edilmiş o sahabenin fehminde de var ha yani burada o da önemli. Yani o zaman yani burada sahabenin beyan etmek ki ihtiyar bu ihtiyarın la ennehu la minhu yani bu üçün vacip vacip e, vacip olduğunu ve ondan azının yeterli gelmeyeceğini beyan etmek için değil. Ha, yani bu üçlü veyahut da ikiyi yıkamalı, üç yıkamalı rivayetleri getirmelerinin sebebi bu değil. Ne için getiriyorlar? Yani bu ihtiyaridir. Bu farzın üzerinde nafile yani. Nafile. Terk ettiğin takdirde abdestin yine sahih olur. وَلَمَّ ذُكْرَ ف۪يهِ اَنَّ مَنْ تَوَضَّعَ وُضُوَهُ هَذَا وَكَانَ ثَلَاثًا ثُمَّ صَلَّرَكْ اَتَيْنِي لَا يُحَدِّثُ ف۪يهِ مَا نَفْسِهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ Abu ha Ve when zikre edildi ki, kimin tozda vücutu var? Yani kimin tozda nüfuzu var? Bu hadis var ya. İmam Bukhari ve İmam Muslim. Rıvayet-i Osman, Rabbı al-Annudan. Şeyne tabi ne? Bunu tabi ilave ediyor. Bak yani İmam Şafey Rhami Allah hiç bir ihtimali şey etmiyor, ihmal etmiyor ha. Çünkü kitap aslen ne? Yani bazı şeyleri ispat etmek ve bazı şeyleri reddetmek üzere yani yazılmış olan bir kitap olduğu için yani karşı taraf muhalifin de dile getireceği bütün o, bütün itiraz ihtimallerini de dile getiriyor kendisi. Ha, çünkü bu aynı zamanda bir reddiye yani bu kitap. Var o yani o e, kullanılan yahut da yerleşmiş ye, ye, olan bazı batıl görüşleri reddetme babına. Dolayısıyla belki adam diyecek ki, birisi diyecek ki e, pek hele, tamam eğer madem ki öyle diyorsun o zaman işte diyor yani o zaman ne gerek var o hadisleri rivayet etmeye o zaman diyor işte birincisi çünkü ne birincisi onu beyan etmek istemişler yani o ikili yıkalama ve üçlü yıkama bu vacip değildir bu yani nafile babından mustahaptır ihtiyaridir bir onu beyan etmek ikincisi şöyle bir hadis de var men tevadda nahva vudu'yu da o zaman ne thumme salirakatein la yuhaddisu fihime nefsehu gafirallahu lehu ma tekaddemi zembihi o zaman burada Resulullah o abdest o abdestte da Rasulullah sabburda dedi ki o kene thrafen yani üç kez yıkıyor. o zaman burada nasıl bir mana çıkıyor o zaman bu böyle olması lazım ki ha, çünkü ben tevada napa buduy he de üç kez yıkıyor. o zaman sadece o şekilde abdest alanların günahları bağışlanır o zaman bu Kur'an ile bir tezat bir tezada düşüyor çünkü Allah sabbuhanu ve emri yani o bir yıkamayı da e, için alıyor 2 üç dört yıkamayı da için alıyor. O zaman orada bir bir tenakuz, bir tezat olacak babından. Dolayısıyla beyan etmek istemişlerdir. Ha bu hadisi, böyle, böyle bir hadiste var. Fara do taleb el fadli feziyaded fil O zaman burada yani o şeyde birin üzerine ziyade etmekle yani fazileti talep etmişlerdir. Onu beyan etmek için yani o faziletin talebini talep için. Yani orada bir ziyade yıkamalarda bir faziletin olduğunu beyan etmek için o <gülüyor> kaneti ziyade tufihi ha nafile yani ziyade burada ne? nafile sonra yine niye beyan etmişlerdir diyor Kale <gülüyor> şafi rahmetullâ aleyh ve gâsele Resulullah sallâsın fil vudhu'i al mirfeqeyni wal ka'beyn ka dirseklerini ve ha, topuklarını yani o çıkıntı sağ ve soldu çıkıntılara kadar yıkamıştır وَكَانَتِ الْآيَةُ مُحْتَمِلَةً عَلَا اَنْ يَكُونَ مَغْسُولَيْنِ وَاَنْ يَكُونَ مَغْسُولَنْ اِلَيْهِمَا وَلَا يَكُونَنِ مَغْسُولَيْنِ Ama ayetin ifadesine göre yani ile ilel merafiq yani o ile hem yani dirseklerin dirsekleri dahil eder ve hatta da dirsekleri dahil etmez. Ha? Nihayet harfi gaye harfi yani ile o zaman ne? Yani o dahil midir değil midir? İhtimali ayete göre ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dirseklerini de ve e, topuklarını yani Kâbe'de yıkamıştır. Onu yani beyan etmek için "Ve la'alum hakul hadise ibanatan lihaza aydan." Ha bun için bak bunu da beyan etmek için hikayetmiş olabilirler diyor. ve eşbehul emrayni bi zahir ayeti en yakune magsulayn." Ama hatta burada yine ilave yapıyorum am ve bunu da eğer şayet hikaye olsalardı yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin abdest alırken dirseklerini dahil yıkamış olması ve topuklarını dahil ayaklarını yıkamış olması bunlar da yine hadisle gelmemiş olsaydı diyor yine ayet yine buna kafi gelirdi ha çünkü ile gaya harfi ikisi aynı cinstenin yani hem cinstenin olduğu için evveli ve sonrası dahildir lûgaten ama ihtilaf düşmemiş mi? Düşmemiş yani İmam Malik rahimullah'a göre dirsekler emre dahil değildir. Yani ihtilaf düşmüş. Ama İmam Şafei rahimullah'a göre yani bu ayetten de anlaşılırdı. Hadisler gelmemiş olsaydı da bu ayetten anlaşılırdı. O zamanı fehâd beyanu sünneti ve be en kuran bu yani burada beyan sünnet ve Kur'an da beraber gelmiştir. Yani sünnet Kur'an'ın beyan ettiğini beyan etmiştir. O sewanel beyanu fi hadha ve fima qabluhu ve mustagnen fihi bi fardı fi'l-Kur'an inde ehli'l-ilm ve muhtelifan inde gayrihim. Yani bu ilim ehli arasında sünnet ve Kur'an'da beyan edilmiş olanlar aynıdır. Arada fark yok. Lakin diğerleri arasında burada ihtilaflar vaki olabilir. Dolayısıyla aynı zamanda ne yani burada bu ihtilafları yani önünü kapatmak için de beyan etmiştir. Yani çünkü ayette bazı ihtimalli manalar var. O ihtimalleri de o ihtimallerin de ihtilafa sebep vermemesi için yine sahabe radül anhum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest almasını nakletmişlerdir diyor. Ve senne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil gusli minel cennabeti Ghasl al-farç. olması lazım. Ve senne Rasulullah sallallahu aleyhi ve fil ghusli minal jenabati ghasl al-farci vel vudu'a ke vudu'i salati ثum al-ghusl. Ve kezalike ahbabna en nef'al. Ama şimdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemde fil ghusli minal o nasıl yapmıştır? Cenab-ı Hak'tan da yıkanmakta. farç Farci yıkamak. Sonra vel vudu'a aynı namaz abdesti ve abdest almıştır. Sonra ha sonra gusletme, sonra gusletmiştir. Ve ki أحبابنا نفس albiz de böyle yapmak. Yani biz de böyle yapılmasını isteriz. Çünkü sünnet olan o. Lakin eğer bir kişi Kur'an'da ifade edildiği gibi gusül alsa kafi gelir mi? Gelir ha. Yani irtisal yani ne manada Kur'an'da o emir yani bütün bedeni yıkamak. Eğer bir kişi o abdest almadan yani evlen fercini yıkamadan sonra abde, namaz abdesti gibi abdest almadan doğrudan yani cenab halinden temizlenmek için temizlenmek için kendisini suyun altına koysa ve suyu üzerine dökse ve her yerine su ulaşsa veyahut da ama yani bir durgun olmayan bir suyun içine girse nehire vesaire oraya bir dalsa çıksa temiz olur mu? cenabeti kaldırmış olur mu? Kaldırmış olur. O kafi gelir yani sahih olur. Ali Şafii rahmetullahi aleyh ve alem muhalifan hafiztu anhu min ehli ilmi fi annahu keyfe ma jaa bi ruslin ve ata ala al-isbari azahu. Radyoben <gülüyor> ulemadan hiç kimsenin bu konuda muhalefet ettiğini bilmiyorum. Ne? Ennu keyfe ma jaa bi ruslin. Yani o ruslü. Gı kan me yaparsa yapsın nasıl yaparsa yapsın. Yani bir yerden üzerine su dökerek mi yapsın? Veyahut da bir suyun içine girerek mi yapsın? Veyahut da sağdan başlayarak mı yapsın? Soldan başlayarak mı? Üstten başlayarak? Önce ayaklarını yıkayıp da mı? Yukarıya doğru mu yıkaması? Yani fark etmez. Yani o guslu nasıl yapıyorsa yapsın. Ete al isbâgı yani tamamıyla Değil mi? yani bütün bedenin, yani o su bütün bedene ulaşır ve tamam el bedeni kamisozun izı onun için o kafidir yeterlidir yani o o taharet yani taharet onda hasıl Olum. olmuştur. Ve iktaru gayrahu ondan başkasını tercih etmişler yani ne başkası ne yani önce ferci yıkamak sonra işte abdest almak e, namaz abdesti bir abdest almak ondan sonra işte şey derken gusül derken önce sağ taraftan başlamak suyu az kullanmak eğer toprak toprak alanı ya da kirli olan bir alanda yıkanıyorsan, yani ayakları en sona ertelemek, sonra temiz bir yere geçip orada ayakları yıkamak. Ya bunu tercih etmişlerdir. Lakin böyle yapılmasa, tamamıyla bütün beden yıkansa, taharet niyetiyle, yine yani sahih olur. لِأَنَّ الْفَرْضَ الْغُسْلُ ف۪يهِ وَلَمْ يُحَدَّتْ تَحْد۪يدَ الْوُضُوُ Yoksa, yani o abdestteki o, tahdit abdestle tahdit ve abdesti ki tahdit getirmemiş maksut ne yani yıkanmak. Hasan-ı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma yajibu minhu'l vudu ve mal cinabetu lati yajibu'l gusl iz lam yakun ba'du zalika fi'l kitab. Ama bak yine, bu da bütün bablarda bunu anı hani geçenler söylemiştim. Hep meseleyi tekrar tekrar sünnete getiriyor bak. Şimdi aslen burada babın konusu Bak ilk babta, bir önceki babına da dönelim. Bak ilk babın konusu aslında Allah subhanahu ve Taala'nın nassan indirdiği farzlar. Değil mi? Lian meselesini önce misal getiriyor. Diyor bunları yani bu e, e, apaçık beyan edilmiştir. Dolayısıyla bunda ikinci bir bir mübeyyine ihtiyaç yoktur. Sonra daha açık işte Şehir Ramazan Ramazan ayını yani o ay Ramazan ayıdır. Onu misal getiriyor. Hiç kimseye yani hiçbir rivayet yoktur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş olsun ki bak o bizim fa, yani oruçla emredilmiş olduğumuz ay Ramazan ayıdır. <gülüyor> o Şaban ile Şeval arasında olan o aydır. Öyle bir rivayet gelmemiştir. Çünkü malum. Yani bunlar ikinci bir kaynağa ihtiyaç duymaz. Ama babın sonunda bak. Babın sonunda hangi misal getiriyor? Babın o Otalak nikah meselesini. Orada o nikah yani ihtimalli o akde de akit manasına da gelebilir ama cima manasında diyor ki burada yine biz ne sünnete muhtacız yani orada onu beyan eden sünnettir yani orada sünnet ne? mübeyyine ve sen sünnete rücu etmeden orada Allah'ın aziz muradını anlayamazsın bir sonraki bab yine aynı mesele aslen sadece buradaki yani bak tasnif ediyor dedim ya ayrı yani aynı aslen ama bir farklılığı var bu ikinci cüzde yani sünnet de gelmiş kendisiyle beraber. Nasen beyan edilmiş Kur'an'da lakin sünnette de sünnette de gelmiş o farzın tatbikatı sünnette de gelmiş dolayısıyla yine diyor ki sözü ve, velev ki biz yani bu konuda hadisleri terk etsek de yine ne? Kitapla bu konuda iktifa edebiliriz abi biz bu konuda ne? Yani sünnet olduğu için onu tercih ediyoruz çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmıştır, biz de onun yolundan, izle, onun yolundan izlemeyi, izlemek isteriz, onun yolundan gideriz. Velev ki bir kez, bir kez yıkamak bizim için kafi olsa da o iki kez, üç kez yıkamıştır, biz de öyle yapmak isteriz. İşte husulde bütün bedeni su ile yıkamak kafi olsa da ama biz yine onun yaptığı gibi önce ferci yıkamak sonra abdest almak vesaire. Sonra ama babı yine ne ile bitiriyor? Ve senle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem me yecibu minhul budu. Tamam peki yani abdestin abdestin sihatı için gerekli olan yani davranışlar sana beyanda, sana Kur'an'da apaçık beyan edilmiştir. Peki neden abdest alman gerekiyor? Abdestin nakızları nedir? Abdestin müddeti nedir yani? Sen bir kez abdest aldın yani artık hiç artık abdest alman gerekmiyor mu? Bir kez yani اِذَا kumtum اِلَى الصَّلَىٰ Namaza durduğunuz zaman, her namaza durduğumuzda mı yapmamız gerekiyor bunları? Her bir namaza durduğumuzda gidip, faksi li wujuhakum, wa idiyakumun yani el -âye. Her bir namazda mı? Her namaza durduğumuzda mı bunu yapmamız gerekiyor? Veya da nasıl yani? Bir kez yaptım, ne zamana kadar? Özellikle abdestimi bozan haller nedir? Var mı Kuranda? Yani abdesti bozan haller. Yok, beyan edilmemiş. Bak burada yine diyor, sen az ne diyor burada? Sen kime muhtaçsın? Sünnete. Yani eğer sünnete muracat etmezsen müm bilmen mümkün değil. Bak burada sünnet çinine mübeyyine. Mübeyyine ha. Yani o aslen baplarda sünnet mübeyyine mi? Değil. Mübeyyine manada mübeyyine değil ha. Çünkü zaten Kur'an kendisi nasıl beyan etmiş. İkinci bir kaynağı muhtaç değil. Ha, ikiz, ikinci bu babın sadece şeysini yani izyadesini, Sünnet de gelmiş ama Sünnetin gelmesi o Kur'an'da gelmiş olan farzı beyan etmek için değil. Tam beyan etmek için değil. Yani Rasulullah s.a.v. onu uygulamıştır, tatbik etmiştir ve ona bazı ilaveler getirmiş. Eğer şayet sen o ilaveleri yeni getirmesen yani biz ondan haberdar olmasak, sana zarar vermez. Sen yine Kur'an ile Kur'an sadece Kur'an'da olanlarla yetinsen Allah'ın iradesine isabet etmiş olursun. Ama şimdi bak bu meselede yine bu konuda yine sünnete muhtaçsın yani o yine bak burada mübeyyine Allah'ın iradesini beyan ediyor. Çünkü Allah azze ve senden namaz kıldığın zaman abdest almanı istiyor. Ama <gülüyor> işte onunla tereddüt eden o abdest ne zamana kadar geçerlidir? O abdesti bozan haller var mı yok mu? Varsa eğer şayet o haller nedir, nedir? Bunlar bunda sen yine ne? Sünnete muhtaçsın. Omel cenanbe tamam Allah azze ve Celle, elbet. Sen kuntu mujinben fal taahr tamam o, o, o taharette yani ixtisaslı emri tamam yıkanmak. Lakin cenabet ne? Ne zaman insan cünüp olur? Neyle insan cünüp olur? Kuranda geçmiyor ki. Neyle cünüp oluyorsun? Senin cenabet olmana sebep nedir? Nedir yine elleti yecbul Yani o yıkanmayı vacip kılan o cenabet nedir? Sünnete muhtaçsın. İz lem yekun ba'du zalika mansusan fi'l kitab. Çünkü bundan bazı diyor. Kitap kitapta mensus değil. Ha bak ne diyor İmam Şafii? Bunun için tekrar tekrar her buhatta bunu göreceksin. Yani yine oraya dönüyor. Niçin? İşte çünkü demden bahsettiğim bahsettiğim o rabita işte bu. Rabita yani bu murakkep bir şey. Zaten yani şeyin bu kelamcıların, mantıkçıların fikri feşele uğradığı yer orası. İşte mantık tamam akli bir disiplin. Sen bir murakkep olan yani birçok cüzden müteşekkil olan sen bir sen bir bütünü daha iyi anlayabilmen için onu ne etmen lazım? Cüzlerine ayırman lazım. Tamam, doğru. Ama onu var eden, o bütünü var eden onu birbirine bağlayarak var etmiş. O bir bütün. وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمٍ Şimdi nasıl bunu birbirine ayıracaksın? وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكَ zikra Bak sana, zikri sana indirdik. Niçin? Orada lam nedir? Sebebiyet, taalil. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ Ki senin insanlara beyan etmen için مَا نُزِّلَ Onlara indirilmiş olanı sen beyan etmen için. Sen şimdi yani orada Allah Azze ve Celle o zikri neye bağlamış? Resulullah beyanına bağlamış. Yani o murekkep yani onlar birbirinden ayrılmaz. Ayrılması mümkün değil. Ama sen şimdi ne ediyorsun? Bak burada İmam Şafii de aynı mesleği izliyor. İmam Şafii de şimdi ne ediyor? Yani anlaşılması için cüzlere ayrılıyor. Diyor ki birinci birinci e, sınıf ne? Nasen beyan edilmiş sünnete ihtiyaç yok hiç. Sünnete ihtiyaç yok sınıflandırmak yani işte bu muşkile bu sınıflandırmak da muşkile bu ha. Yani o bütünü kısımlara ayırıp sınıflan tasnif etmekte muşkile bu. Çünkü o asli itibariyle o sınıflandırmaya müsait değil asli itibariyle. İşte onun için eski hadis ehli imamlarımız da bunlar yoktu. Yani eski imamlar o bütünü taksim etmiyorlardı. Ha, cüzlere ayırmıyorlardı yani. Bu cüzleri ayırma anlayışı kimle beraber geldi İslam anlayışına? Mantıkla beraber geldi. Yani mantıkla yani. Hani bu akli bir disiplin elbette akılda var. Yani bu hadis ehli imamlarımız bunu böyle anlamıyorlardı. Manasına gelmiyor. Lakin hadis ehli imamlar imamların yani aslı anlayış İslam anlayışı bu bir bütün. Dolayısıyla biz elbette namaz kılarken yani namaz, namazın bazı ahkamı evet Kur'an'da geçiyor lakin asıl bizim önderimiz yani bizim ölçümüz kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama daha sonra bu işte bu Kur'an'da var. İşte Kur'an'da zaten beyan edilmiş. İşte buna yani sünnette buna ihtiyaç yoktur. Sünnetin şeysi nedir yani? Sünnetin mahiyeti nedir? Nedir sünnet? Bu şeyler yani tartışmaya açılınca o zaman bu sefer yani ona bir reddiye babında İmam Şafir Rahimullah yani onları ispat ediyor. İspat ediyor ama aynı zamanda o bütünlüğü daima koruyor. Dolayısıyla galip geldi. ya Çünkü mantıkçılar bu cüzleri ayırdı ve o da kaybettiler, koruyamadılar. Kaybedince de sapıp gittiler. Ama İmam Şafir Rahimullah her bir defasında tekrar tekrar tekrar evet doğru. Yani Kur'an'da Nasen izah edilmiş farzlar var. Ve bunda biz Kur'an'dan başka hiçbir şeye muhtaç değiliz. Lakin, yani unutmayın, yani meseleler var. Kur'an bunda, yani o Kur'an anlayabilmemiz için sünneti muhtaçız. Onu unutmayın. Ha evet doğru, Kur'an'da nasen beyan edilmiş ve onunla beraber sünnette de beyan edilmiş olan bazı hükümler, farzlar var. Ve eğer sünnete, bize sünnet bu konuda gelmiş olsaydı biz yine bunu sadece Kur'an'la anlamış olurduk. Lakin bilin ki onun bazı teferruatları var. Onda yine biz sünnete muhtacız. Dolayısıyla hep o bütünlüğü muhafaza ediyor İmam Şafir Rahim rahimullah. O bütünlüğü daima muhafaza ediyor. Ha şimdi ondan sonraki bab bak. Ma ca fi'l fardil mansusillazi delletis sünnetu ale enhu inem uride bil khas. Mansus farz var. Zahiri am lafız lakin khas murad edilmiş. Ama Has'ın orada murad edildiğini Kur'an beyan etmiyor. Sünnet beyan ediyor. Şimdi burada sünnet ne? Mübeyyine. Orada sünnet mübeyyine bak. Yani eğer sen burada sünnete rücu etmezsen Allah'ın iradesini asla ulaşamaz. Anlayamazsın. قال الله تبارك و تعالى يستفتونك قل الله يفتیکم <screws> i̇n bir ölü ma in lam yan senden soruyorlar kulillahu yuftiukum Allah azze ve Size yani bu konuda cevap veriyor fil kelale kelale nedir yani kişinin aslı da ferde de varisi olmayışı yani ne ne oğlu ne kızı var ne de babası annesi var. Yani ne asılda ne de ferde varisi yok. Varisi yok. Enimru yani kişi <gülüyor> heleke leys lehu veled veledi yok. <gülüyor> ve lehu ochdun. ama kız kardeşi var. Feleha nisfu ma onun terkesin yarısı ona aittir. Wa <gülüyor> yarithuha ve aynısı ters içinde geçerli. Ya şimdi ayetin zahnine göre bak burada. Kelale ahkamında İmru'un İmru'un nedir? Kişi yani mutlak. mutlak Öldüğü zaman Leyse lehu veled. Yine veledün mutlak Yani ama veltevrüne oğul Ve le uhtun Ve kız kardeşi varsa Yani herhangi yani Herhangi bir kişi Herhangi bir adam Öldüğü zaman Ve onun herhangi bir oğlu varsa yoksa Afvan ve onun herhangi bir oğlu yok ise ama herhangi bir kız kardeşi var ise o zaman ne eder? O onun terkisinin yarısını alır. Ha, şimdi burada bir mesele mi? Yani yine burada. Peki hele desek ki veyahut da bir önceki şeye gidelim. Bir önceki, bir önceki misale getirelim. Mesela bu İmam Şafir Rahimullah'ın getirdiği e, abdest ayetinde. Şimdi burada ayeti ve İmam Şafir Rahimullah'ın da istidlali ancak yani o şekilde mustakim oluyor tabi burada bu ayetle dil getirmesi bu tabi ne e, bu yani nasb kıraatında böyle ama mesela cer kıraatında alsak o zaman yine sünnet burada yani beyan ettiği bahsettiği konuda olur muydu hayır o zaman burada sünnet ne olurdu mübeyin olurdu tamam ki tevatür kıraat Cer kıraatinin ayeti, yani ayeti cer okuduğun zaman o zaman sünnet ne oluyor? Mubeyyi ne oluyor? Bak görüyorsunuz nasıl iç içe yürüyor bu işler. Onun için mantık yani bir musibet yani. Yani o mantık ilmi o musibet. Yani sen bir bütün olan bir şeyi nasıl parçalara ayırıp da her birini kendi içe, kendi yani kendi sınırları dahilinde sadece değerlendirebilirsin. Bas Bu misalin kendi içinde bu ayeti nasb değil de cer kıraatıyla okuduğun zaman bütün bahis değişiyor. Ya burada İmam Şafir Rahim bütün bahsi değişiyor. O zaman diyemezsin bu sefer burada sünnet sadece çünkü eğer cer kıraatıyla okuduğun zaman burada ne oluyor? وَمْسَحُو بِرُوُسِقْ وَأَرْجُولِكُمْ رُوُسِقْ مَعْتُفِ O zaman ayvan meshe yani mes emrine matuf e o zaman burada şimdi mes emrine o zaman biz yani çıplak ayağı mes edilmekle olunduk Hayır. Oradaki o çıplak emre e, mes emrini ne ediyor? sünnet beyan ediyor. Beyan ediyor. Orada maksut olan çıplak ayağa mes değil. Huflar mes. Orada huflar mes. Onu orada yani sen eğer orada sünneti rucu etmezsen asla bu ayetteki ilahi iradeyi asla ha, anlayamazsın, ulaşamazsın. Ha, şimdi bu ayette de bu, bu ayette de mesela burada Allah'ın azze ve celalinin kavlinden ve burada kavli zahiri nedir? İnimruun. Helaka leyselahu velet e pekele kızı varsa tam velet yok yani oğul velet ne? oğul e pekele kızı varsa bint varsa o zaman, o zaman. Ha, şimdi belki diyecek ki yani binti de oğla şey deriz kıyaslarız çünkü fark yok belki diyecek ki Diyecek ki fark yok yani. Ha ha oğlu olsun. Ya ha, oğlu yok ha kız yok yani. Burada kastelenin ile yani. Keleyle ne yani? Ferde varisi yok. Ya oğul ya kız. O zaman sen ne demen lazım? Demen lazım ki yani sen nasıl burada kıyasa gidiyorsun? ha bunda nasıl yani? Nasıl fark yok? Yani Allah subhanahu ve teala miras ahkamında kız ve erkek ayrımı yapmamış mı? Yani kız ve erkek ayrımı, kadın erkek ayrımına itibar etmemiş mi? İtibar etmiş. O zaman nasıl sen burada fark yok diye biliyorsun. Bak bu ayette de aslında sen neye muhtaçsın? Bak burada ve ledun, ve leyse lehu ve bintun diye bilmen için neye muhtaçsın? Sünnet. Sünnete muhtaçsın. Yani orada o kız da burada dahil olduğunu yine sünnet beyan ediyor yani. Sünnete muhtaçsın. Dolayısıyla işte yani bu, bu büyük bir fesat ha bu mantıkçıların bu etkisi tesiri büyük bir fesat. Tabii o mantığın da yani Yunan mantığı ha biliyorsunuz Yunan Yunan mantığında o cüzlere taksim etmek eşyayı. Tabii İmam Şefe rahim olan yani burada kastettiği bu değil ama yani bu da yani her alanda bunu görebilirsin. Yani o mantıkçıların izlediği meslek ne kadar fasit ha ve tamamıyla İslam düşüncesinin dışında olan. İslam düşüncesinin dışında olan ve bir musibet olan yani İslam'ı, İslam düşüncesini ifsad etmiş tahrif etmiş, bozmuş olan bir şey olduğunu görebilirsin, göre, görebiliyorsun ve kâle azze ve cel lirricâli mimma mimme al valîdâni vel akrabûne ha şimdi bu ayette de ve <gülüyor> lirricâli erkekler lirricâli, erricâli nedir? <gülüyor> umum ha, amdır yani bütün erkekleri kapsıyor. Fert fert. Bütün erkeği kapsıyor. Nasibun pay yani mutlak. mutlak. Mufret lafız nekire gelmiş e, ispat hakkında nedir? Mutlaktır. Yani herhangi bir pay. Mimme terakel valideni ve akrabun. O zaman ne? Ebevayinden ve umumen bütün akrabalardan nedir? Erkekler pay sahibidir. O payda ne o da benli değil yani bir pay. O payın miktarı büyüklü değil yani ayetin bak zahirine göre ağam ve mutlak lafızlar. Aynı şekilde valil nisai en nisai, o da yine ağam nasibun mutlak mümme terekel validen vel akrabun bütün yani ve akrabalardan nedir pay sahipleri yani pay hak, nasib onların terekesinden pay almaya hak sahibiler mimma qala men hu az çok yani. An nasiban o burda nasip mutlak takid ediyor Allah azze ve celle. olan payı ha. Yani Allah'ın azze ve farz kıldığı, beyan ettiği pay. Sonraki ayette veli ebavehi li kulli vahidin minhum esdus mimma teraka in kane lahu veled fen lam yakun وورث وأبواه فلأم الثلث فإن كان له إخوة فلأم السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان له ولد فنلكم الربع مما تركنا من بعد وصيه يوصينا بها او دين وقال ولهن الربع ماء الموارث كلها yani burada şimdi imam şafi rahimeullah ne ispat etti Allah'ın azze ce'in kelamında bir o zaman yani kelale yoluyla varis olan yani bir erkeğin eğer oğlu kızı yoksa tabi o kızı bir sünnetten şey diyoruz. Ayetin zahiriyle oğlu yok olmadığı zaman ama kız kardeşi varsa o zaman tereken yarısı ona aittir. Tamam. Sonra ikinci ayette yani erkeklerin umumen anneleri babalarından veyahut da akrabalarının terekelerinden miras payları vardır. Ve kadınların da umumen yine ebeveyn ve akrabalarına miras payları vardır. Az çok Allah azze ve yücesi emretmişse payları vardır. Sonra diğer ayette de yine ebeveynin çocukları üzerinde yani şey miras hakları vardır. Ve eşlerin ve lekum nisfu me tereke Eşlerin ezvacıkum yine nedir bu ezvacıkum? Amdır. Amdır ha. Yani cemsih gasne lafız ne? marife Ma izafe gelmiş. O zaman ne? Umum. O zaman şimdi burada yani ayetlere göre ayetlere göre umumen insanlar kendi aralarını hepsi bütün insanlar umumen bütün akrabalar yani bütün akrabalar ve bütün eşler birbirine nedir? Mirasçıdır. Ha şimdi eğer biz sünnet olmasa farz edelim ki sünnet yok. Sünneti kabul etmiyoruz. O zaman ne? Bu ayetlerle biz bütün insanları birbirine varışçı kalma mecburiyetindeyiz, değil mi? Çünkü ayetler am, zahiri am. Şimdi diyor ki muşab, rahimullah, fadlâtı sünnetu ala inna Allah azza wa jall, inna ma arada, mmmen seme lahul mawaritha, min al-ıkhwat ve velidain ve'l azvacu jamee'en semma lahu faridatan fi kitabih khaasan mimmen semma yani diyor ki şimdi sünnetten sünnetin delalet ettiği nedir Allah Subhanahu ve Teala burada zikretti bu miras ahkamı dahilinde kardeşler işte çocuklar anneler, yani e, akrabalar babalar vesaire eşler bunların cemii men semma lahu faridatan fi kitabih kitabında bir farz bir pay zikrettikleri hasan bin messem mi aslen has birlerini kastediyor yoksa onları genel olarak kastetmiyor buna kim delalet ediyor sünnet, sünnet. ama ayetin zahirine göre aslen Allahu Teala hepsini yani bütün insanları kab kastediyor lakin sünnet o eşler dediği zaman veyahut da babalar dediği zaman anneler dediği zaman kardeşler dediği zaman kız kardeşler dediği zaman oğullar dediği zaman, kızlar dediği zaman, bu hepsine, bütün kızlar dediği bütün kızları kapsar. Oğullar dediği bütün oğulları kapsar. Ama sünnet ne devlet ediyor? O oğulların içerisinde has oğullar kast ediyor. O kızlar içerisinde has kızlar kast ediyor. Eşler içerisinde has eşler kast ediyor. Bunun gibi. Nasıl yani? وَذَلِكَ اَنْ dinul دِينُ الْوَارِثِ وَالْمَوْرُوثِ فَلَا يَخْتَلِفًا Bir. Sünnet ne devlet ediyor? Dinleri bir, ha, dinleri bir olması lazım. Tamam. Eşler birbirine kendi aralarına varışçıdır. Lakin dinleri bir olması lazım. Evet, ebeveyn ve oğul kız varışçıdır birbirine lakin dinleri bir olması lazım. Kardeşler birbirine varışçıdır. Evet, lakin dinleri bir olması lazım. O zaman bir takyit geliyor burada. O da nedir? Veyahut da taksis geliyor. Nedir? Dinler bir olması lazım o'nu kim getiriyor sünnet getiriyor Kur'an'da geçmiyor yani Kur'an'da baksi geçmiyor O zalike en ve min ehli daril muslimin ou bihi ala ve ou yani burada ne olması lazım diye dinde bir olması lazım yani müslümanlar kendi aralarına varışçıdır kafirler, müşrikler de kendi aralarına varışçıdır. Dolayısıyla asla bir Müslüman, Hristiyan'a varışçı olamaz, Hristiyan da Müslüman'a varışçı olamaz. Ama Hristiyan, Hristiyan'a, Hristiyan Yahudi'ye, Mecusi Yahudi'ye, Yahudi Mecusi'ye varışçı olabilir. Çünkü onlar bir millet, Müslümanlar bir millet. Ama ihraç ediyor. Murtetler tabii Murtet çünkü, yani, şeyden değil murtet Hristiyanı da varısı olan varışçı olamazsa murtetin terekesi Fey'dir. Fey. Nezar farz edelim bir Yahudi İslam'a girdi. Sonra şeysi var, oğulları var mesela Yahudinin. Sonra vefat, irtidad etti vefat etti. İslam'a girdi, irtidad etti vefat etti. Şimdi o zaman onun Yahudi oğulları ona varışçı olamazsa çünkü onun terekesi feye dahil edilir. Murtet yani irtidad üzere vefat etmiştir. Ama zimi bir Yahudi vefat etse o zaman mirasçı oğullarına verilir. Yani o yani kendi çocuklarına, akrabalarına bir Müslüman ona varisçi olamaz. Aslında zah hadisin zahiri de o. Yani ne Müslüman kâfir eder kâfir Müslümanı? Müslüman. Akhbarana hangi pekala hangi hadis bunu beyan etti Akhbarana Sufyan yani İbn Uyeyne rahimeullah ani Zuhri an Ali <Sessizlik> İbn Hüseyin bu o Hüseyin radıyallahu anhu Zeynur Abidin rahimeullah an Amr İbn Osman yani İbn Affan an Usame bin Zeyd radıyallahu anhu enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم Osman bu hükmü sünnetle sabit ama Kur'an'ın zahirinde am bu farkı gözetmemiş. Ama Allah Azze ve celle yani burada Allah subhanahu wa Taala am lafızlarla konuşuyor ama am'ı murad etmiyor. Murad etmediğinde ne delalet ediyor? Sünnet delalet ediyor. Evet, çünkü sünnet oradaki am manayı ne diyor? Taksis ediyor. E şimdi eğer x dair kaynaktan ise o zaman demek ki aslen Allah'ın iradesi nedir? Khastır yani. Aslen Allah'ın iradesi has Ama ne onu? Am lafızlarla beyan etmiş. Am lafızlarla. O zaman oradaki taksisi beyan eden sünneti, Sünnet, Resulüne bırakmış. Ya Resulüne bırakmış. Ha bunu, bunu bilmeyenler için bu muşkule ifade ediyor. Yani O beyan, vecihlerin o beyan e, yollarını bilmeyenlere bu bir muşkule ifade ediyor. Dolayısıyla burada sünneti Kur'an'a muhalif görüyorlar. İşte Kur'an netmiş, etmiş? Kur'an böyle bir şart getirmemiş ya da böyle bir kayıt getirmemiş. Bu kaydı sünnet getirmiş. E sünnet de zaten vehmidir. Dolayısıyla o ne diyorlar? Kur'an'ın muhalefetinden ötürü terk ediyorlar. Kale Şafii rahmetullah aleyh ve en yakune al warithu vel mevruthu hurreyni bu da ikinci kayıt bak. Bu kaydı da yine ne? Sünnet getiriyor. Akhbaran ibn-i Uyeyne rahimullah an ibn Shihab, an salim an ebihe enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal men ba' abden lehu malun fe maluhu lil ba'i illa en yeşteritul mubta' Nasıl yani bu hadisle buna del getirebiliyorsun? Çünkü men ba' abden lehu malun yani o abdın kölenin yani Malı var. فَمَالُهُ لِلْبَاعِ Yani satana aittir. Tam asıl olan o. Kölenin malı asıl itibari nedir? Yani efendisine aittir. Yani satan kişiye aittir. İlla ancak ne müstesna diyor Resulullah en اَنْ يَشْتَرِيْتَهُ الْمُبْتَى Yani satın alan müşteri yani eğer onu satın alışta şart şarsın. Yani, ben kölesini ve malıyla beraber satın alıyorum. Malıyla beraber satın alıyorum. Tabii burada mel de derken yani lehum malun yani o ma o mal ona izafeti ne manada yani mülkiyet manasını izafet değil ha. İhtisas diyorlar bu ihtisas izafeti. Yani ona mahsus ona yani ne manada onun eli altında. Onun eli altında olan bir mal yoksa mülkiyeti ona ait değil çünkü zaten kendi mülkiyeti efendisinin kendi mülküte efendisine olduğu için elbette onun sahip olduğu her şeyde efendisine ait. Yani bu da lugatın anlaşılıyor, yani Arap bunu aslen bunu anlar. Yani Arap burada izafetin, diğer <gülüyor> yani izafet ifade izafet sadece mülkiyet ifade eder diye bir şey yok. Hani geçenlerde size söylemiştim. Allah müsheete geçmişti ve Sülhülü Selam okurken orada bu nehi kerahati yani tenzihi ve tahrimi hamle diyorlar ya ona itiraz ediyorlar diyorlar ki bu yani bir lafzın hakikatiyle bir de lafzın mecaziyle hükme gitmek olur ki bu bir lafız hem hakikatiyle hem mecaz manası verilmez Dolayısıyla bunu ne deriz mecazül am diyorlar yani hem hem yani lafzın hakikati hakiki manasını hem de mecazi manasını kapsayan bir am bir lafız işte buradan yola çıkarak diyorlar bunu. Mesela şimdi burada izafet çünkü izafet asıl itibarı ne ifade ediyor diyorlar mülkiyet. Ha, dolayısıyla işte dediği zaman bir kişi değer o o zaman ne o dar zeydin mülkiyetidir mülküdür yani mülkiyetli izafettir diyorlar. O zaman eğer o dar zeydin değil ise o zaman bunu mecazen mülkiyette no yani anayet ise mecazin. Halbuki Arap, yani o illa da o, derzayt dediğin zaman illa da o darın zeydin mülkü olduğunu kastetmiyor yani. Çünkü bir de ne, bir de izafet, izafette ihtisas var yani ona ne ne manada, yani onun eli altında, onun kullanımında, kısa mülkiyeti illa da onun olması gerekmiyor. Aynı burada malın köleye izafet edildiği gibi. Ey yani Resulullah'a lehü malun onun malı vardır. Yani oradaki o izafet şey değil. Yani mülkiyet izafeti değil. Çünkü kölenin nasıl malı olacak ki kendisi mal iken? Onun için diyor ki Muhammed Şefii rahimeullah "Felema kana bayinan fi sunneti Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem enel abd la yamliku malan." Malın mülkiyeti yani eee temlik edemez. وَاَنَّمَا مَلَكَ الْعَبْدُ فَاِنَّمَا يَمْلِكُهُ لِسَيِّدِهِ Efendisini temlik eder. وَاَنَّاسْمَ الْمَالِ لَهُ اِنَّمَهُ اِضَافَةٌ اِلَيْهِ لِأَنَّهُ فِيَدَيْهِ Yani ona izafet ediliyor çünkü onun elinde yani o kullanıyor. Dolayısıyla ona izafeti ondan ötürü la لَا اَنَّهُ مَالِكٌ Yani mülk sahibi olduğundan ötürü değil. ولا يكون مالكا له وهو لا يملك نفسه وكيف يملك نفسه وهو مملوك وهو مملوك يباع يهب ويورث yani mülk yani, yani birinin mülkü sonra yub' satılır ve yuhab hediye edilir ve yurath dahil edin yani o tereke yani köle sahibi vefat ettiği zaman terekeye dahil edilir. Şimdi nasıl yani o mal mülk sahibi olabilir ki? O keallellahu azze ve celle inna ma naqala ila al ahya. Fe malaku minha ma malikin. Yani mirasta da ölünün malı ne eder? Dirilere intikal eder. Tamam dirilere intikal eder. Onlar da ne ederler? Yani o ölülerin mülkünü temlik ederler. Ölü neye? Yani ölüdeki ölünün sahip olduğu mülk ne eder? Sonra varislerine intikal eder. Onlar da o ölünün mülkünü temlik ederler. Dolayısıyla ne? Köle de varis yani miras terekeye dahil olduğuna göre o zaman ne? Köle de o ölen kişinin mülkündendir varisler de o mülkü ne diyorlar temlik ediyorlar. O in kan el abdu aban o gayruhu mimmen summiyat lehu Ama şimdi eğer bakın yani ayette pekala ayetin zahiri köleyi dahil ediyor mu? Eğer babaysa mesela. Walirric le ricalu nasibum mim Dahil etmiyor mu? Dahil ediyor. O da rical değil mi? O da racul değil mi yani köle. Ve da lin nisa o da yani kadın veyahut da erkek muhakkak de ya kadın ya erkek olacak. Ayetin zahiri onu da dahil ediyor, köleyi de dahil ediyor. Onun için diyor ki وَنْ كَانَ abdu اَبْنَ Eğer baba ise o gayrahu hu veyahut da diye işte eş, zevç veyahut da baba veyahut da oğul veyahut da kardeş, dede. Yani مِنْ مَنْ سُمْمِيَتْ لَهُ فَارِيدًا. Yani Allah'ın kitabında bir farz, bir miras payı verilmiş olanlardan birisi ise فَكَانَ لَوْ اُطِيَهَا مَلَكَهَ سَيِّدُهُ alay ve biz ona eğer şahit onun o alan kitabında beyan edilmiş olanla farz payı eğer ona versek o zaman onu kim alacak? <gülüyor> Efendisi. <gülüyor> Efendisi alacak. Çünkü kendisi mülk yani kendisinin mülkiyeti yoktur. Yani Efendisine geçecek. لَمْ يَكُنِ سَيِّدُهُ وَلَا وَارِثَنْ سُمْمِيَتْ لَهُ Eğer böyle yapsak, ya e o zaman o efendisi Allah'ın azmin kitabında yani miras üzerine mirasla pay sahibi olarak zikredilmemiş ki. Yani o efendi ne babadır, ne eştir, ne oğuldur, ne kardeştir, ne dededir vesaire hani Allah'ın kitabında miras payından hak sahibi olarak zikredilmiş olanların arasına geçmiyor ki efendi. Ama şimdi eğer biz köleye versek, köleye mirasını yani o baba mesela baba köle oğlu vefat etmiş oğlu hür oğlu hür efendisi şey etmiş azat etmiş mesela terekesi var şimdi babayı eğer baba olma bile oğlunun terekesinden hak sahibidir eğer şimdi eğer onu ona hak sahibi kılsak Ondan eğer o mirası alsa, o zaman o miras kime gidecek? Efendisi. Efendisine gidecek. Çünkü kendisi mülk sahibi değildir. O zaman biz netmiş ne olacağız diyor. O zaman aslen Allah'ın kitabında e, farz kılınmış olan yani mirasta hak sahibi kılınmış olan ol kılınmamış olan birisine mirastan pay vermiş oluruz. Fa kune law al bi abun inna ma la Allah ne etmiş oluruz Allah'ın azze celalinin mirasçı kılmadığını mirası kılmış oluruz fa lam abden, lima wasaftu wala fihi al islamu al o zaman burada bak üç kayıt getiriyor birinci kayıt nedir وَلَا أَحَدًا ha, لَمْ تَجْتَمِعْ فِيهِ الْحُرِّيَتُ yani hür, köle olmayışı وَالْإِسْلَامُ müslüman وَالْبَرَاتُ مِنْ الْقَاتِلِ حَتَّى لَا يَكُونَ قَاتِلًا yani bir de bu üçüncü kayıt yani ammadan öldüren ol katil olmayışı yani o varis mirası bırakan, müvarrisi öldürmemiş olması lazım çünkü hadis valla el-qatilu لا يرث وذلك انه أخبرنا مالك أن يحيى ابن سعيد أن عمرو ابن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء ليس لقاتل شيء قال الشافعي رحمة الله عليه رحمه الله لما بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء لم نورث قاتلا ممن قتله ليس لقاتل شيء لم نورث قاتل ممن قتله وَكَانَ اَخَفْهُ حَالِ الْقَاتِلِ عَمَدًۭا Tabi burada İva Şafir Rahimullah Yani ne diyor? İhtiraz ediyor خَطَان Öldüren yani. Çünkü ameden diyor yani ya kasten Öldürmüşse o zaman Yani mirasından men edilir. Ama o bunun Mefhumu ne? Yani en öldürdüğü zaman Yani mesela oğlunu aldı Veyahut da oğul babayı aldı beraber Gezmeye çıktılar. Sonra yolda kaza yaptı. Babası öldü yani. yani. Onun ihmalinden ötürü. Mesela yanlış sollama yaptı. Onun sebebiyle yani. Öldü. Hatayen öldü yani. Ha şimdi aslen bu ihtilafı bir yani Bazı alimler hatayen öldürmeyi de hatayen öldüreni de minasam ben eder. Çünkü ayet, e, hadis anlıyor. El-gatilü ha? la-yerif el katil Yani bu ameden hatayen burada yani İmam Şafir rahmetü's sözünden burada bu takitten ulaşıyor. anlaşıyor. kana akhafu hal al mirasa ma man ve bil Yani öldürerek Allah Subhanahu ve Teala asi olduğunun ne ne nedir, nedir, nedir onun cezası mirastan men edilmesi. Hmm. Men edilmesi. <coughs> o zaman kaleşefaiyü ve ma vasaftu min en la yarithal muslima illa muslimun hurrun gayru qatilin amadan ve burada yine o kaydı getiriyor. Gayru qatilin amadan. Ma la ihtilaf fihi bayna ahadin min ahli'l-ilmih hafiztu anhu bi baladina wa la ghayrihi. Bu konuda diyor bir ihtilaf. Bunda niye getiriyor yine? Yani burada برضا... yine o و sünnet, yani sünnet muhalefeti yapanlara karşı reddiye babından ha. Yani o zamanlar da vardı. Tabi o zamanlar daha henüz yani temelleri atılıyordu o. Hadis inkarcılığın temelleri atılıyordu. Ha. Ama o zaman da vardı yani sünneti, sünnet düşmanlığı, sünneti yani itibarsizleştirmek, o, ona ihtiyaç yoktur. O vehmi bir ilimdir. Zannidir. Sabit değildir. Çok karışıktır. Çok işte Hani şeyde de söylemiştim. Hep ilk şey ne? Özellikle bu taifelerin yani rey ehlinin hadise baktıkları zaman iki üç dört tane farklı şey görüyor. Oha burada ittirap var. İttirap. muttarip bitti. muttarip muttarip bitti. bunlar artık nasıl şey edeceğiz Bir böyle geliyor, bir böyle geliyor, bir böyle geliyor. Halbuki anlar yani, tabii onu da biliyorlar ama onu görmezlikten geliyor. Yoksa yani Kur'an'da yedi sahih kıraat var. Hatta onun üzerine üç tane sahih tab var. Bir de şahs kıraatlar var. Yani en yani en yani şahs kıraatları şey derim on sahih kıraat var yani. Tevatüren gelmiş. O on sahih kıraatte de bazı ayetler var. Bir öyle geliyor bir böyle geliyor. Hani yeri mesela ona yeri biz sadece ihtilaf. Yani rivayette gelen ihtilafları biz asla alacakız. O zaman Kur'an'da muhtarip demen lazım. Demeleri lazım, gerekiyor aslında Muttarip demeleri gerekiyor ama tabi onu ondan, ondan korkuyorlar. Çünkü öyle bir şey deseler o zaman bütün ümmet tekfir eder. Yani mustakim değiller ha bu meselelerde. Mustakim değiller. Yani eğer itirazları şey olsa gerçekten dürüst, doğru istikamet üzere bir itiraz olsa müşkül yok ama ve bu tip itirazlar bunlar çok seviyesiz ya. Seviyesiz itiraz. Oncin burada ne diyor? "Vame va saftu min en la yarithal illa muslimun." Müslüman saji müslümana varis olur. Hurr. hır olmaz yani köle olmayış olmayışıyor. "Gairu qatilin ameden. En azından bu ittifak tamam yani hatta ihtilaflı doğru lakin ameden öldürülmüşse ihtilaf yok bunda bu ittifakken. "Ma la ihtilafa fihi beyne ahadin min ehli ilmi hafiztu anhu bi baladina wa la ve İmam Şayfe Rahimullah, yani hakikaten İmam Şayfe Rahimullah Mekke'de ilim almıştır. Medine'ye gitmiştir, İmam Malik Rahimullah'tan ilim almıştır. Sonra Yemen'e gitmiştir, Yemen'de ilim almıştır. Sonra Basra, Bağdat, Kufe buralara gitmiş, ilim almıştır. Sonra Mısır'a gitmiştir, Mısır'da ilim almıştır, onda orada vefat etmiştir. Yani bütün o bölgenin ki yani İslam aleminin ilmi merkezi bu bölgeler, a bu bölgeler, yani bu bölgeye bütün yani bu bölgeye gitmiş, orada da bütün ulema yani var olan ulema ile şeysi olmuştur. Mülakatı tabi hepsiyle değil elbette ama yani o ileri gelenlerle muhakkak mülakatı olmuştur. Yani eğer o dediği zaman, hatta bazıları bak şöyle diyorlar, yer İmam Şafir Rahimullah bu manada tu dediği zaman an, yani ulemadan bu, bu şekilde konuştuğu zaman kastettiği diyorlar icmandır. Yani icma manasında. Yani onun aslında burada kastettiği yani bu hususta ilim ehlin icması var. Ama icma muşkil bir mesele olduğu için yani icmanın ispatı muşkil olduğu için yani o lafızdan kaçınıyor. Yani i̇cma ist, yani o çünkü bir iddia yani sen dediğin zaman yani bu hususta ulemanın icması var. Bu bir şeri delil netice. Bak bu bu ifade bir delil midir? şeri bir delil midir? değildir. Yani bu delil nakli değildir. Ama burada yani icma var dediği zaman bu şer'i delil olur. Yani o naklettiği delil yani yoksa onun sözü delil olmaz ama naklettiği bir delil olur. Ve ondan sonra gelenler de diyecekler ki işte bak Yom Şerife Rahim'in bu bahiste icma nakletti. Ya bundan yani korkarak Allah korkusu. Korkar derken Allah korkusu. Yoksa elbette İmam-ı Şafir Rahim bir bahiste icma sabit olduğunu kanat getirdikten sonra elbette icmayı nakledecektir. Ama burada işte bu ifade, ne ifade? Aslında la ihtilafı zaten diyor. Fihi beyni ahadin ahadin bir tanesine dahi bu ihtilafı tenkel min, min ehlil elmi hafistu anhu dediğim gibi o yani onda icmaya işaret bi beledine ve la gayrihi ne yani bu bütün o bu da neyi bu, burada ne bahsediyor yani bu sadece bizim çıkarımız değil bütün ulema yani bu meselede şu üç hususu netmiştir ne miştir takit etmiştir yani yani o bu bakışına, bahis ne Allah Subhanahu ve Teala zahiri amı olan lafızlarla e, bir hükmü ya da bir farzı beyan etmiş. E, bütün ulema bu hususta ittifak halinde evet burada mukayidler var. O mukayidler de nedir? Yani o am lafzı muhassisler var. O da nedir? Birincisi ancak Müslüman Müslümana varis olur. İkincisi hür ancak varis olur. Üçüncüsü amedende yani müvarrisi varis miras bırakanı öldürmemiş olması lazım. Umumen kabul edilmiş. O zaman bu da neyi delalet ediyor? Bütün ulema bu bahiste gelen sünnete itibar etmiş ve bütün ulema bu sünneti işletmiş yani ha yani sünneti Kur'an'ı taksisinde işletmiş. O kale Şafii rahimullah radih anhu burada ve fi icma fi ictemaimih ala ma vasafna min haza hucce tun. Hucce tun. Feyelzemuhum Alla yeterek o, yok öyle, ha ya yok öyle, ha falazim heme o, o, zaman bun, yani bu icma, yani ulemadan getirdiği bu icma nedir hüccettir? ve bu konuda bir teferrike düşmeleri caiz olmaz. Fi'l-shay' min sunnetir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Li'anna sunane Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ qâmat hâzâ'l-makâm fîmâ lillâhi fîhi fardun mansûsun fe dellet alâ alâ ba'dî men lazimuhu smu zâlike zâlike'l-fard dûne ba'd kânet fî mekânin minel men el Qur'an yani bu aynı Kur'an mesela Kur'an'ın Kur'an'ı taksis ettiği gibidir diyor nasıl ki Kur'an Kur'anı taksis ediyor o zaman burada sünnet de Kur'anı taksis ediyor arada fark yok dolayısıyla bütün herkes de bu bahiste bunu böyle kabul etme mecburiyetinde de burada tefrika'ya düşmeleri ayrılmaları bu caiz değildir diyor. Bu hem bir zaten yani sünnetin muhasis ve muhassibiyle böyledir. Lakin artı bütün ulema da bunu böyle kabul etmiş. Wa aula en la yashuka alimun filuzumiha yani sünnetin ha, sünnetin şek şüphe etmemesi diyor evla olan ve yalemi enne ahkamullah azza ve cel thumma ahkamu rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem la La وَاَنَّهَا تَجْرِ عَلَى مِثَالٍ وَهِدٍ Burada yine mesele yine asıl konuya getiriyor. Asıl konu bu iki kaynak arasında bir ihtilaf asla olamaz. Asla bir ihtilaf düşemez. Velev ki şimdi işte burada zahiren Kur'an'da am geliyor ama sünnet ne diyor? Has taksis ediyor. Ama asla ikisi arasında bir ihtilaf var olamaz. Yani burada Nasıl az böyle ediyorsun? Allah subhanahu ve teala am lafızlarla beyan etmiş. Lakin murad ettiği hastır. <gülüyor> e Peki bu Arapçaya muhalif mi? <gülüyor> değil. Arapça muhalif değil. Çünkü Arap kelamında dilinde am lafız kullanılır. Zahiri amın lafız kullanılır. Lakin has kastedir. Sonra buna ikinci bir misalde, de Kale Şafii rahimullah قال الله عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أنتراض منكم وقال عز وجل ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحلى الله البيع وحرم الربا وبرضا آية للينا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وزوان نهينا أرنزا مالر باطل يولاردان يمين تكتمين İlla, istisna geliyor bak. İlla, hangi hal müstesna? En tekune ticareten. Yani o aranızdaki o malları yemenin, tüketmenin ticaret olması. İki tarafın razı olduğu. O zaman burada ayetin zahir âmı nedir? İki tarafın razı olduğu her ticaret sahihtir. Nasıl olursa olsun fark etmez. Hatta ikinci ayette de ne? Yani burada şahit olan kısım وَهَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَهَرَّمَ riba, <الْرِبَة> Allah Azze ve satışını etmiştir. Evet. Helal kılmıştır. O zaman الْبَيْ الْبَيْعَ nedir? Am'dır. Umum'dur. Yani bütün satışları riba hariç. Çünkü riba, <الْرِبَة> riba faiz terettüp edecek olanlar hariç ama onun dışında bütün satışlar helaldir. Ayetin zahiri bu. قال الشافعي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن بها iki tarafın razı olduğu iki tarafın razı olduğu satışı ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani bazı satışları nehyetmiştir ve bundan ötürü de haram kılınmıştır yani o zaman burada ayetin zahirinde iki tarafın razı olduğu her türlü ticari her türlü satış helaldir. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki tarafın velev ki razı olsalar da yine nehiyettiği bazı satışlar var. Ve bunlar da haramdır. Haramdır. Mithlu mesela bey-u bi illa mithlen bi mithl mesela altını farklı miktarlarda ha tebadül etmek. Yani iki taraf şimdi mesela farz edelim. Biz kendi aramızda ben sana on vereceğim sen bana 5 ver. Ben razıyım. Sen de sen de razısın. Caiz olur mu? <gülüyor> caiz olmaz. Ama ayetin zahirine göre caiz olur. Caiz olur. olur. Mesela. "وَمِسْكُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَحَدُهُمَا نَقْدٌ وَالْآخَرُ نَسِيئَةٌ". Ya nesiyet yani iki şeyin altının e, parayla tevadi tebادل etmesi bir nakden yani hemen peşinen diğerde yani taksitle ha sonradan vermek üzere. O ma kana fi hada'l ma'na fima laysa fi't tabayui fihi mukhataratun wala amrun yechelu'l ba'i wala'l muşteri. Fedalet's sunne ala en Allahu Azzawajal arade bi ihlal'l bay' ma lam yuhrim minhu duna maharrama ala Yani duna yani gayra ala Yani o zaman burada ayette murad edilen diyor anlıyoruz ki Allah Subhanahu ve Teala helal kılmıştır bütün ticaretleri yani rızaya karşı rızaya dayanan ticaretleri ve satışları ama hangileri hariç? Ne bileyim. Resulullah haram kıldıkları yani nehyettikleri hariç. Nehyettikleri. hariç. Yani nebi de aleyhisselam bu Mubey, beyindir. Demek ki o zaman burada asıl nehyeden kim? Allah. Allah azze ve Celle. Allah Subhanahu ve Teala orada nehyederken evet veya cevaz verirken am lafız la zahir am olan lafızla helal kılmış yani cevaz vermiş ama aslen murad ettiği nedir? Mahsus olanlara cevaz veriyor. Yoksa am değil. Zahiri am, laksın muradı has. <gülüyor> Onlarda o e, caiz olanları da beyan eden kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Thumma kanat li Rasulillah sallallahu <gülüyor> aleyhi ve fil buyu' siva hada sunen. Yani sünneti vardır. Minhe العبد يبع وقد bir البائع للمشتري بعيب فللمشتري رده وله yani eğer, e, bir kişi kölesini satarken bazı ayıpların kusurlarını gizleyerek satarsa o zaman ne şeyin e, müşterinin seçim hakkı vardır ister onu iade eder ve meydana gelmiş olan varsa zararları tazmin eder veyahut da tutabilir Aylıklarla beraber yani. Tabii bu yani her şey için geçer. Bu sadece köle için geçerli değil yani. Bu her türlü eşyada böyledir. Belki bu misaller bizim şu şu zamanımıza pek uygun değil yani. <gülüyor> Ama o zaman özellikle yani eskiler hep köle üzerinden bu meseleleri misallendiriyorlar çünkü o zaman köle hani köle hukuku çok yaygındı. Yani bugün sen nasıl mesela araba alık satışıyla mesela belki misal getireceksin. O zaman da köle alım satığı mıydı yani o kadar e, yaygın olduğu için yani ve herkesin zihninde hemen yani var olduğu için bu misalleri kullanıyorlar yoksa çok köleci olduklarını ötürü değil yani O minhâ enne men baa abden lehu malun, fe lil baa' illa en yeştaretul mubtâ' bu da yine sünnetin beyan ettiği yani eğer e, şey şart koşmazsa satın alan müşteri yani satın alsa, satın alırken de malını almaya şart koşmaz o zaman mal aslen satanıdır. O minha anna min baa nakhlan, قد أبرت فثمرة لها للباعي إلا أن Yani e, hurma ağacını hurma hurma ağacını aşlamışsa semere vermesi için aşlamışsa yani ilki aslen sahibi satan tarafından aşılanmış ise o zaman ne? Satıldığı takdirde yani e, e, semere verdikten sonra semere satın aittir. Ancak ne hariç? Eğer satın alan yani semeresiyle beraber satın alırsa. فَلَزِمَ النَّاسَ الْأَخَذُ بِهَا O zaman burada el muhim yani burada netice فَلَزِمَ el الْأَخذُ بِهَا elzemehumullah az intiha ile emrihi Yani bu bahisten etmesi lazım Yani evvelki baplardan bu babın farkını Evvelki baplarda diyor ki yani sünnet asıl bu bapta bu mesele mübeyyine gelmiyor Dolayısıyla sadece Kur'an'la iktifa etsen yeterli olur doğru Lakin bu bapta, Kur'an'la yetinemesine Çünkü bu hafta Allah Subhanahu ve Teala'nın iradesini beyan eden zaten sünnet. Dolayısıyla sen sünnete dönme mecburiyetindesin. Eğer sünnete dönmesen o zaman yani Allah'ın iradesine hem onun hem Allah'ın iradesini anlayamazsın hem de Allah'ın emrine muhalif davranmış olursun. Çünkü bu bahislerde Allah azze ve celle sana Resulün aleyhissalatu yolunu izlemeni sana emre diyor. İlzami surette dolayısıyla fell falzemennas alahad biha bima alzamahumullah bak alzamahumullah azza ve cel Allah'ın ilzam etmesi men el ile emrihi onun emrine onun emrinde son, ha, son bulmaları münteha olma, yani nihayet bulmaları onun onun yani ona itaat etmelerini Allah azze ve cel ilzam ediyor Ha bunu anladınız değil mi? Bu devam edecek böyle. O bütün papları bu bu şekilde devam edecek. Ama o çok <gülüyor> o çok mühim muhim bir bir nokta ha. Onu onu anladınız değil mi inşallah? Yani burada İmam Şafir rahimullah'ın yani şeysi orada. O derin fıkı, o derin anlayışı, o büyüklüğü yani buradan geliyor. Çünkü İmam Şafir Rahimullah daha evvel kilerin yapmadığı bir şey yapıyor. Yani hadis ehlinden. Ondan evvelki hadis ehli şu tasnife girmiyordu işte ha. Şu taksimatı yapmıyordu yani. Çünkü bu mantıksal yani akli bir disiplin. Akılcılar bunu böyle yürütüyorlar. Akılcılar da bunu kimden aldılar? Bu aslında İslam yani İslam İslami fikirde, İslam fikrinde, aklında yani Böyle bir e, meslek yok. Ha, İslam aklında böyle bir meslek yok. İslam aklı şu bütün olan şu maddeyi yani Kur'an ve sünnetten ibaret olan hatta Kur'an sünnet ve sahabe ha, fehminden mürekkep olan o bütünü İslam aklı bölmedi. Ha, yani ilk imamlarımız bunu bölmediler yani. Bunu bir bütün olarak daima değerlendirdiler. Kur'an Sünnet, sahabe. Hep yani bu yolda ilerlediler. Yani bizim bugün hadis ehli menheci dediğimiz bu esaslar üzerine ilerlediler. Ta ki işte e, şey İslam alemi şeylerle tanışıncaya kadar. Bu felsefecilerle, mantıkçılarla onların yani kültürüyle tanışıncaya kadar. Onların kültürüyle tanışınca etkilendiler. Etkilendiler ve onların o akıllarını o akıllı ithal ettiler İslam bölgesine. ithal edince de onlar da bu sefer başladılar şey etmeye yani İslam akıllı yani İslam fıkhını ve yani büyük ve küçük manasında fıkul akvar fıkul ashar manasında İslam fıkhını taksim etmeye başladılar tasnif etme yani mantık yürüttüler ve bunda da yani bu akli bir disiplin olma hasabıyla elbette ne artık bazı yani sistemler kurabildiler. Sistem sistemleştirmeye başladılar. Sistemleştirince de bazı noktalarda çok rahat ve çok kolay bir şekilde hükümlere gidebildiler. Hadis ehli bu konuda biraz daha yani girici davrandı öyle diyelim ne manada? Çünkü hadis ehlinin anlayışına göre mesela bir mesele bir mesele mi vakı oluyor? Şöyle bir şey oldu. İşte mesela İmam Melik'ten nakledilenler vesaire. Ve diğer yani imamlarımızdan. Adam aylarca yolculuktan gelmiş. <gülüyor> Kendi bölgesine düşen nazil bir meseleden ötürü. İmam Melik'e itibar etmiş. Namını duymuş. Ki zaten yani mağrib diyarından İmam Melik'e çok gelenler olurdu. Onun fıkhını yani mağribe taşımışlardır. Sonra bu Geliyoruz diyor ki ey imam diyor böyle böyle bir mesele var bana cevap ver. O diyor ki ben böyle bir şey bugüne kadar duymadım. Bizim hocaların da şeyhlerin de bu konuda fetva verdiğini ben duymadım diyor. Sen diyor tekrar geri dön git diyor. Ha şimdi aynı adam şeye gittiği zaman bir reyciye gittiği zaman reycinin bir sistemi var. O nazil mesele hemen neyi arz ediyor? Haberi arz etmiyor. Yani hadisçiler ne diyorlardı? Haberi arz ediyorlardı. Yani onu ifade edip haber varsa cevap veriyorlardı. Lakin onu ifade edilen ona uygun düşen bir haber yok ise diyorlardı ki Allah'a bu konuda bizim elimize bir bilgi yok. Ama Reci ne yapıyordu? Bir sistemi var. Onu o nazil meseleyi sistemi arz ediyordu. E sistem demeye işte bu cüzlere, ondan sonra ona göre hemen ne? bir cevap hazır ediyordu. Dolayısıyla yani bu bahislerde reyciler galip gelmeye başladılar. Yani ya hadisçiler girici duruyordu biraz yani bağınaz, akılsız, yani işleri halledemeyen, ha, halledemeyen işte şeyden de o, o öyle özellikle işte reycilerin o farziyetler üzerinde sürekli durmaları. Sen farziyetleri halledebilmen için ne ihtiyaç duyu, ne ne lazım gelir? Ha? Farziyetleri yani halledebilmen için neye ne ihtiyaç var, neye ihtiyaç duyarsan, farziyet, farziyetler yani hakikatte vakada olmayan şeyleri nasıl ancak halledebilirsin? Şerif nasları nasıl halleder? Şerif naslar vakıada var olanları hallediyor, haber yani haber var olmuş, onun için onun hakkında haber gelmiş. Farziyeti ne yani bir senin bir akli bir sistemin olması lazım. Sistem, ha, yani her şeyi sunabileceğin bir sistem. İşte aynı fıkıh gibi. Fıkıh bir sistem işte, yani o mantık, öyle bir sistem. Aynı matematikte düşün, matematikte şey olur ya, <gülüyor> mesela o x, ne diyorlar ona Türkçe'de? Hani el muhim, matematik mesela diyorsun, 3 artı x eşittir 9, o x ne olması lazım? 3 artı, 3, hocam. 3, 3, 3 artı kaç dedi? 3 artı mı çarpı? Ha, bak. 3, artı. 3, 3 artı x diyorlar ya x işareti. Ha, iyi 6 6 o zaman hocam. 3 artı x eşittir 9 dediğin zaman orada x nedir? 3 artı evet. x eşittir altı, abi, 9. Yani, 6 olması lazım, altı olması lazım Sen şimdi oraya bak. Evet. yani evet. Sen Aferin bu edelim. sen bu problemi istediğin hale sokabilirsin. Sistem çünkü ya bu sistem. Yani sistemi kurmuş. Yani o x ile sistemi kurmuş. Sen ister 5 artı x eşittir 15. Bu sefer x ne olacak? 10 olacak. 1 artı x eşittir 9. X ne olacak? 8 olacak. Yani o senin orayı yani orada o sayı değişken istediğin gibi. Çünkü sistem oturmuş. Sistem mantıklı. Tamam mantıklı. Neticeye varan bir sistem. Sen onun variable diyorlar. Yani o değişken, o şey, o x'i sen başa da koyabilirsin. x artı 4 eşittir 8 olduğu zaman x yine ne? 4. Evet, evet. İster başa koy, ister sona koy. Veya da 2 artı 5 eşittir x. İster netice netice yap. Yani o x'i istediğin yere koy, fark etmez. Bu en basit yani bir misal. Sistem, o sistemi oluşturduktan sonra sen artık ona bilinmeyen her şeyi arz edebilirsin öyle mantık öyle çalışıyor yani. Ama tabi sen şimdi yani bilinmeyen sen ne diyorsun? O sistemi kime sokuyorsun? Sokmaya çalışıyorsun? Allah Azze ve Celle işte kelam ilminde. Yani bilinmeyen Allah ve o sistem ile ne etmeye çalışıyorsun? Allah Sıbhanevete tarif etmeye çalışıyorsun. Sonra bilinmeyen bazı fıkhi meseleler sisteme arz ediyorsun. Sistemle o bilinmeyen fıkhi mesele halletmeye çalışıyorsun. Fıkıh usulü. Yani o o mantık o yani mantığın bu bilimlere yani iman ve fıkıh ilimlerine etkisi böyle ama şimdi İmam Şayfe Rahimullah ne diyor bak işte o, bu kitapta onun şeysi İmam Şayfe Rahimullah aynı yöntemi yani aynı mesleği izliyor o da ne diyor yani bu maddeyi yani fıkıh sistemleştiriyor Dolayısıyla ilk bu kitap fıkıh usulüne ispedilen ilk kitap bu sistemleştiriyor. Yani İmam Şafii de fıkıh maddesini yani hem fıkhul akbari hem fıkhul asgır manasında yani fıkh maddesini ne diyor? Sistemleştiriyor. işte bak burada tasnif ediyor. Onun için babları ayırıyor, bab başlıkları veriyor. Yani tabi imla bunları yapıyor da ama ilkinde belki İmam İbn Abdurrahman, Abdurrahman Mehdi'ye gönderdiği kitapta belki böyle aynı şeyi belki izlemiştir Allah'u alım. Ama ne işte orada yani beyan mertebelerini, beyan yollarını hallugaten işte Amunhas kastedildi ve tam gelip muhassis kirdi takidin mutlak mukayet vesaire meseleleri ne diyor yani tasnif ediyor, sınıflandırıyor. Aynı mantıkçıların yaptığı gibi. Ama tabii ne hakikaten olması gerektiği şekilde onu ispat ediyor ve batıl olanları da ret ediyor. Ve en önemli, en önemli mesele, en muhim mesele dolayısıyla o sana her bapta tekrar tekrar gözüne çarpıyor. O da nedir? Hep o cüzler arasında ayırdığı cüzleri tekrar birleştiriyor. Yani o rabıta hiçbir zaman kaybetmiyor. Onun için zaten yani hadis ehlin menhecinin yani fıkıh usulü buradan alınır. Ha, i̇lk yani hadis ehlinin fıkıh usulü istinbat kaidelerini alacağın ilk kaynak kitap budur. El Risale. Sonra er üzerinden artık geliştirilmiş olan daha sonra İbna İmam İbn Abdülber olsun işte Khatib el Bagdadi olsun ondan sonra işte İbne Kaymı Rahim İbne Teymiye Rahimullah vesaire onları bu kitabın üzerine bina edersin ama asıl istinbat kaydeler beyan eden kitap hadis ehlinin istinbat kaydeler beyan eden yani İslam ümmetinin aslen Allah'ın azze ve yani indirdiği İslam dininin yani İstinbat kaidelerini aslen beyan eden temel kitap, kaynak kitap budur. Er Ve bu Er üzerine diğer yani e, diğer kitaplarla beraber. Onlar da inşallah eğer Allah Hazreti ömür verirse bize. onları da okum, okumaya çalışacağız. Yani bu Teallül ve gibi vesaire. ve yatta işte Haber-i ile alakalı yazdığı kitap vesaire vesaire. Subhaneke Allahümme ve hamleke neşhedü en la ilahe illa ente.